أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أنهتان الله وما توفيد واعتصام إلا بالله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد Güzeller güzeli, güzel Mevlam'ın, güzeller güzeli, güzel Peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın ilim, rahmet ve aşk medeniyeti mübarek din İslam'ın güzel muhatapları. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sıyırmak İşkencelerin arasından sıyırılabilmek Ateşe atılırken gül bahçesini hissedebilmek Boğazına dayanmış bir bıçağa rağmen Allah bana yeter demek En neticesinde kurbanı bulabilmek Suların içine boğulmak için atılırken bile Allah'ım seni seviyorum Allah'ım imanıyla Suların ortadan yarılması ve ardından kurtuluşa gidebilmek bir adım bile olsa Var mısınız dostlar? Hissemizi almak için bir zamanlar arasında yolculuk yapalım yine Gökyüzünün yıldızları olan hayatlarıyla mübarekleşen hayatlarıyla özel bizlere en güzel örnek ve numune olan Allah'ın hakiki dostları Eshab-ı Kiram'ın hayatlarından mesajlar yeniden bir kelenmeye Sıra sarılmış, gencecik bir beden. Adı Zübeyir bin Avvam. Suçu Müslüman olmak. Yaşı henüz 15. işkence İşkence yapan öz bir amca. Nevvel. Babası Fidjar savaşlarında ölünce, Annesi Zübeyir'i çok dövermiş ama amcası Nevel hep savunur, sahip çıkarmış. Ta ki Zübeyir Müslüman olana kadar. Ona karşı bu sevgisi öfkeye dönüşmüştü amcası Nefel'in. Öyle ki İslam'dan dönmesi için onu bir hasıra bağlayıp asar ve ateş yakarak dumanla ona işkence ederdi. Kesik kesik öksürükler içinde zulüm kokan bir ses yayılıyor etrafa. Muhammed'in Rabbini inkâr et. Seni bu işkenceden kurtarayım o zaman. Cevap bir meydan okumadır sanki Hayır Yüz kere hayır Bin kere hayır Vallahi asla küfre dönmem Bir şehadettir bu ölümü hiçe sayan Bu şehadet Dumanla birlikte yükselirken Semaya Ateş bir kez daha körüklenir zalimce bir zulümdür ki, bu, amca merhametinin de üstünde olan. Ancak Zübeyir, cennetle müjdelenecek neden sonra? Ama öz amca, zulüm eden zalim amca, Bedir'de zulmünün karşılığında ölümle tanışacak. Bedir kuyularının içinde Ebu Cehillerle birlikte. bir başka portre İdam sehbasında bir kahraman isimleri Hubeyb bin Adi ve Zeyd bin Desinle. suçları Müslüman olmak <Gülüyor> Uhud savaşından sonra köle ticaretiyle geçinen Adal ve Kare kabilesi müşriklere satmak için birkaç Müslümanı ele geçirmek istiyorlardı Hain plan için sevgililer sevgilisinin dünyada tek cennet bahçesi olan Mehcid'i, Mehcid-i Nebevi'ye, Medine'ye bir heyet gönderiyorlar. Heyet, Ya Resulallah, bizim kabilelerimiz İslamiyet'i kabul ettiler. Yalnız Kur'an-ı Kerim öğrenmeye, öğrenilmesine ihtiyaçları var. Dinlerini öğretecek insanlara ihtiyaçları var. Lütfen bize İslamiyet'i, Kur'an-ı öğretecek kimseler yollar mısınız? Ve sevgililer, sevgilisi aleyhissalatü vesselam, sevgilimiz Hazreti Muhammed, belki bir gönül daha iman ile şeriflenir, dünya ve ahiret saadetine kavuşur ümidiyle. Asım bin Sabit Başkanlığında birkaç kişiyi toplandırıyor. Sekiz, dokuz, on kadar. İçlerinde... Kahraman Merset bin Ebi Merset, Halid bin Ebi Bukayır, Hübeyb bin Adi, Zeyd bin Desin'le, Abdullah bin Tarık, Muattip bin Ubeyt de var. Hübeyb ile Zeyd'in yer bir başka sanki. Hassan bin Sabit şiirinde sesleniyor Hübeyb'e. Ey Ensar'ın ortasındaki Şahin, yumuşak huylulukla pırıl pırıl olan genç. Ve sonra? Bu öğretmenler kafilesi geceleri yürüyerek, gündüzleri gizlenerek Hüzeyl kabilesi topraklarında, Reci suyu başında seher vakti konaklayacaklar. Çok geçmeyecek. Hainler planlarını gerçekleştirecekler. Pusullarını icra edecekler. 200'den fazla silahlı eşkıya Orada alacak Bize öğretmen lazım diyerek Allah Resulüne Talepte bulunanlar O iki kişilik eşkıyaya O aşk erlerini teslim edip Çekip gidecekler O güzide Müslümanları O güzüde askerlerini erlerini ile karşı karşıya bırakacaklardı Asım bin Sabit Ve sekiz arkadaşı Yüz, ol, yüz okçunun hedefiyle şehit olacaklardı Ancak Zeyd bin dein ile kubeybin adi başka onları alacaklar satmak üzere emekkelli müşriklere yolda geri götüreceklerdi Bu iki Allah ve Rasulullah dostuysa heyecanlı değildiler kucaklaştılar birbirlerine uğradıkları belaya sabretmelerini tavsiye ettiler. Kavuşmak cennette inşallah son sözleriyle yanlarından ayırdılar onları. Ve Mekke pazarındalar. İntikam ateşleri içinde yanan El-Haris oğulları Hubeyb bin Adi'nin ismine hiç yabancı değiller. Çünkü Hubeyb Savaş esnasında onların ailesininle beraber karşılaşmış ve babalarını öldürmüştü. Ve karar. Ateşle işkence. El-Haris'in kızı telaş içinde Mekke sokaklarında bağırıyor. ''Vallahi Hubeyb çok değerli bir insan. Vallahi onu elinde büyük bir salkımdan üzüm yerken gördüm. Halbuki o zincirle bağlı hem Mekke'de bir üzüm tanesi bile yok.'' her şeye rağmen gözler önünde idam sehpaları hazırlanıyor Hubeyb bin adının mızraklar bilenmiş her şey hazır dilinde ise tek bir dua Allah'ım biz peygamberin risaletini tebliğ ettik duyurduk burada düşman yüzünden başka yüz göremiyorum sen durumumuzu Resulünden haberdar et ve selamımı ulaştır ona. Son namazını kıldıktan sonra mızraklar Hubeybin adinin vücudunda. Ve zeytse, ise neyse Mekkeli müşrikler onu tutup dar ağacına kaldırarak bağlamışlardı. Mekke'de Tenim Mehcidi'nin mevkisinde. Yüzünü kıbleden Medine'ye doğru çevirecekler ve diyeceklerdi. Haydi dininden dön Zeyd, seni serbest bırakalım. Vallahi dinimden asla dönmem. Bütün dünya benim olsa, bana verilse, yine de İslamiyet'ten dönmem diyecek. Sonra... Ebu Süfyan gelerek inandığın Allah hakkı için söyle diyecek. İnandığın Allah için. Şimdi senin yerinde peygamber olsaydı, onu öldürseydik. Sen de evinde ailenin yanında rahat da olsaydın istemez misin? Ey Ebu Süfyan, ben Muhammed Aleyhisselam'ın değil benim yerimde olmasını, Medine'de yürürken ya da yatağında evinde yatarken ayağına bir dikenin bile bitmesine razı olmam batmasına... Ve saplan bir Meyye azadlı kölesi Nistesa işaret edecek ve Hazreti Zeyd'i öldürmesini isteyecek. Ve Hazreti Zeyd göğsüne saplanan mızrakla şehadet şerbetini içecekti. Peygamber Arşırı Zeyd cennetteki makamına yükselecekti. Yedine de ise Resulullah gözyaşları içinde ve aleyhisselam diyecekti. hesabına durumu haber verecek. Onları söyleyecekti. Ve onlar cennette benim komşumdur diyecekti. Müslüman olacağını rüyasını gören bir genç Adı Halid bin Said bin Az Suçu Müslüman olmak Ay ışığının aydınlattığı karanlık bir oda Köşeye sinmiş, aç, susuz ve dövülerek işkence edilmiş bir beden İşkence yapan bir baba Ebu Uhayha Üzerine kapatılan kapılar Halid'i Rabbi ile baş başa bırakıyor aslında. Şimdi ne odanın karanlığı acıtıyor içini, ne de yaralarından akan kanlar. İmanın teselli etmediği yer var mı? İmanın teselli etmediği yer var mı? Fakat bu kadar işkence kafi değil bu baba için. Mekke'nin kızgın kumlarına yatırıyor oğlunu. Yetmiyor, ağır taşlar koyduruyor üstüne. Halid bin Said haykırıyor, Allah'a yemin ederim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sevgilim, dostum, peygamberim doğru söylüyor. Ona tabi oldum, ölürüm de onun dininden ebediyen dönmem baba diyor. Bunun üzerine babası Ebu Huayha kızgınlığı daha çok artıyor. Sopa başında kırılıncaya kadar vuruyor Ve sonra bağırıyor. El yaramaz oğlum. İstediğin yere git. Yemin olsun ki sana ekmek vermeyeceğim. Hazreti Halet cevap verecek. Sen benim nefakamı kesersen de kes. Allah Teala elbette bana geçineceğim rızkımı ihsan eder. Babası bunun üzerine Halide evinden çıkartacak ve diğer çocuklarına eğer sizden biriniz onunla konuşacak olursa, ona yapmadığım iztirabı bırakmam diyecek ve tutup evinin mahzenine hapsettirecek. Üç gün onu Mekke'nin sıcağında aç ve susuz bırakacaklardı. Ama Allah, seni seviyorum Allah'ım diyeni bırakmayacaktı. Hz. Halit bin Said bir kolayını bulacak, babasının elinden kurtulacaktı. Ve o Resulullah'ın yanına kavuşacaktı. Babası ise kin ve nefretinden hasta olacak ve o hastalığından ölecek, yatağından kalkamayacaktı. Habeşli siyahi bir köle, adı Bilal Habeşi. Suçu, insanları öldürmek, eziyet etmek, hırsızlık yapmak vesayet değil, hiçbiri. Suçu Müslüman olmak. İşkence yapan başta efendisi Ümeyye bin Halif. Ticaret için uzun yol giden kervan yorgunluktan yürüyemez hale gelince, Bilal bin Habeşi'nin nameleriyle canlanır. Develer bile bunun güzel sesini işitince, coşup çatlarcasına yol alırlardı. Onun bu özelliklerini bilen sahibi Ümeyye, ona diğer kölelerden ayrı muamele yapardı. Sanki köle değil, hür bir insan gibi yaşardı. Ancak o Müslüman olunca her şey değişiyordu. Kölesinin Müslüman olması çileden çıkartmıştı Ümmiye'yi. ''And sen ölmedikçe, yahut Muhammed'i ve onun dinini inkar etmedikçe, bu azabı üstünden eksik etmeyeceğim.'' diyordu. Ücretle tutulmuş müşrik çocukları tarafından, boynundaki iple aç, susuz Mekke sokaklarında gezdiriliyordu. Önce kızgın kumlara yatırılmış olacak ki izleri hala sırtında. Ama o hay kırıyor. Ama o feryat ediyor. Ama o ishar ediyor kalbinden. Siyah bedeninden gelen apaydınlık mesajla. Allah bir. Allah bir ve Muhammed'un elçisi. Allah bir ve Muhammed'un elçisi. Allah bir ve Muhammed'un elçisi. Bu sözleri duyan Ümeyye bin Halef, bütün bütün çileden çıkar, Hazreti Bilal'in işkencesini bayılıp kendinden geçinceye kadar arttırırdı. Sonra da çekip gider. Hazreti Bilal, çok zaman sonra kendine ancak gelebilirdi. Hazreti Bilal'in bütün bu dayanılmaz eziyetlere, bu çekilmez işkenceye karşı tek dayanak noktası, o haşmetli ve azametli büyük mukaddes idi.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 Neden sonra Hazreti Ebu Bikir onu satın alıp azat edecek ve nesli nefsinin kulu olmuş Ümeyye ise azat olamadan Bedir'de cehennemi ölerek boylayacaktı. Ve o Bilal eski köle, Bilal gönüllerin efendisi olacak. Allah Resulü'nün cennetle müjdelediği müezzini Hazreti Bilal olacaktı. Daha dün dokunamadığı Kabe'nin üzerinde ezanlar okuyacaktı. Allah ve Rasulünün aşkıyla yanan bir kalbe, sahip bedeni, kızgın kumlar ne kadar yakabilirdi ki? Urganla direğe bağlanıp bayılana kadar dövülen edep ve hayat imsalidir o. Adı Osman bin Affan. Suçu sadece Müslüman olmak İşkenceyi yapan amcası Hakkım bin Ebil As bin Umeyye Onu sicimle bağlayıp bir odaya hapsetecekti. Onu sıkıca bağlayarak hapsetmiş ve eski dinine dönmezse asla serbest bırakmayacağını söylemişti Halbuki melekler bile haya eder, utanır ondan Vallahi bu dinden asla vazgeçmem ve asla bu dini bir saniye bile olsa ebediyen terk etmeyeceğim diye cevap verince onun dinine asla bağlanımdan bırakmayacağını ve azmini gören amcası Hakem işkenceyi daha da arttırarak devam edecekti. Ancak Hazreti Osman işkenceler arttıkça İslam'a daha çok bağlanacaktı. İmanı daha çok güçlenecekti. Sonunda amcası Hakem ümidini kesip onu serbest bıraktı. Osmanlı dininden çeviremeyen hakem, peygamber efendimizi taklit etmeye ve onunla alay etmeye başlamıştı. Vücudunu sallayıp eğilip kalkar ve alay eder tarzda titrem hareketleri yapardı. Efendimizi küçük düşürmeye çalışırdı. Ve neden sonra o şekilde hastalandı. Kendisini titrer bir hastalık aldı ve bu hastalıktan ölüverdi. Yeryüzünde yürüyen bir şehit. Adı Talha bin Ubeydullah. Suçu Müslüman olmak. İşkenceci, annesi, kardeşi ve en yakın akrabası Nevfal bin Adviye. Evine hapsedildiği gibi aç ve susuz bırakılır. Elleri boynuna bağlı olarak dolaştırılır. İple bağlanıp işkence edilen bir sahabeyi de o, çeşitli hakaretlere maruz kalır. Fakat imanından aldığı güçle bütün bu sıkıntıları sabırla göğüsler. Hele namazlarını eda edeceği zaman çektiği sıkıntı ve kendisine reva görülen işkence tahammülü mümkün olmayan cinsten olmasına rağmen, o beni öldürseniz de dinimden asla dönmem diyerek inancından taviz vermez. Ama Allah Resulü ondan mahsederken, Yeryüzünde yürüyen, Cennetlik bir şehide bakmak isteyen Talha'ya baksın buyurur. Ve Habbab bin -haret. İşkencenin belki de en ağırlarından biri ona, Efendisi zalim kadın Ümmü Ammar. Çıplak vücuduna demir gömlek giydirip, En sıcak günde Ramda'da vücudunun yağı eritilircesine, Güneş altında tutulduğu da olurdu. Güneşten kızgın hale gelmiş ya da ateşle kızırılmış olan taşa çıplak sırtı bastırıldığı halde söyletmek istedikleri küfrü gerektiren sözleri ona söyletemezlerdi. O büyük bir imanlı haykırırdı. Allah bir. Muhammed Aleyhisselam onun peygamberi. Bunun üzerine müşrikler hırslarından deliye döner, daha fazla işkence yapmaya başlarlardı. Çekiç ve demir parçalarıyla onu dövmeye başlarlar. Hazreti Habab, onların bu saldırıları sonucunda bayılarak kanlar içinde kalırdı. Nitekim müşrikler, bir gün onu yakalayıp soymuşlar. Düz bir yerde yaktıkları ateşin içine sürt üstü koymuşlar. İşlerinden birisi ayağıyla onun göğsüne üzerine basıp, ateş sönünceye kadar kendisini o hale tutmuştu. Yıllar geçtiği halde bile, Habbab'ın sırtındaki yanıkların izleri alacaları kaybolmamıştı. Şirk ve küfür kirleriyle kalbi simsiyah olmuş. basiretik körelmiş bu zavallı kadın, Habbab'ın kalbindeki iman nurunu nereden görebilecekti? Gözleri bakıyor ama hakikati göremiyordu. İşte bu, Ümmü Emmarda ateşle kızdırdığı demirle Hazreti Habbab'ın başını dağlardı. Peygamber Efendimiz, bir gün Allah'ım Habbab'a yardım et diyerek dua edince ve Ammar başından bir hastalığa tutuldu Ulur olmaya başladı aynı köpekler gibi Kendisine başını dağlat diye tavsiyede bulundu dostları Hani nasıl ki Hazreti Hababın başını demiri kızartıp başına ateşli dağlardı ya İşte adaleti ilahi tecelli etmişti Sıra, dağlanma sırası ondaydı. Bu sefer ümmü başı kendi isteğiyle adamları tarafından dağlanıyordu. Ve neden sonra bu dağlanma esnasında ölecekti? Hz. Habab Gençliğinin ilk yıllarında tek ve bir olan Allah'a iman ettiği için dayanılmaz acılara maruz kalır. Ve müşriklerin ilahlarını inkarda devam edip onları yenik bırakır. Çünkü o şunu biliyordu. İman ettim demekle kendi başıma bırakılmayacağım. Yüce Allah'a iman ettim diyenleri samimiyetlerini imtihan edecekti. Onlar da imanlarının ispatını işte bu şekilde aşkla ortaya koyacaklardı. Ya Ammar bin Yasir, ya Sümeyye, ya Yasir. Kendilerine sırf Müslüman oldukları için işkencecilerine işkence yapmışlar. Ve Sümeyye'yi, Ebu Cehil, Amr bin Hişam. Kocası Yaserin ve oğlu Ammar'ın gözleri önünde mızrakla şehit edecek. Ama mübarek kadın şehit edilirken bile, La ilahe illallah, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecekti. son soluğunu cennette almak üzere mızrağın altında verecekti. Ve kocası Yasir birkaç dakika geçmedi ki hanımına kavuşmasın. Ammar! işkence üzerine işkence. Dayak üzerine dayak. Vücutları bitap olmuş. Vücutlarında takat kalmamış işkenceden. Ama gönülleri diri, Hatta daha güçlü, hatta daha kuvvetli, imanlı gönülleri, tevekkülleri daha da artmış bir şekilde. Kendilerini ezret eden Bedir'de karşılığını bulacaktı daha dünyadayken. Onlar ise cennetle müjdelenecek, cenneti bulacaklardı. Ya Velid bin Velid, Halid bin Velid'in kardeşi, kendisi Müslüman olduğu için her türlü işkenceyi kendisine yapmışlardı. Dayak, açlık, hapis, senelerce hapis, lisanın tarif edemeyeceği işkenceler. Ama neden sonra onun imanı kendisine zulmeden kardeşlerini ve Halid bin Velid'i bile kurtaracaktı. Evet sevgili dostlar, bir yanda cahiliye bataklığının tam ortasında bir devir ve kalplerindeki yaratanına sığınma arzusunu kendisine bile fayda olmayan taşlarda arayan zavallı bir beşeriyet. Diğer yanda hidayet güneşinin aydınlığında asrı saadet denilen ve içlerinde daha dünyadayken cennetle müjdelenen mücah hidayet erlerinin çıktığı bir insanlık. ''Peki neydi? Neydi onları karanlık kuyuların güzel Yusuflar yapan? Yusuf'un güzelliğine bir sebep kuyunun karanlığıydı belki de. Ya neydi? Onları seridelerin sultanı yapan. Sultanlığa sebep secdedeki zillet tacını giymekti belki de. Atalarının dininden ayrılıp hakkı dolay dolayısıyla işkenceye zulmü kabul ve tasdik edenler. İşte onlar.'' İşte biz, onların çektiklerini çekmeye hangimiz hazırız, onlar nasıl çekti, biz neler gördük. Her birimiz, cahiliye kuyularında boğulmayan Yusufların aksine, ahir zaman kuyularında boğulmaya talip olmuş gibiyiz. Düşünebildiği kadar insan olan insana, Nebi Zişan'ın bu sözü kafi gelir herhalde. Sizden öncekiler ahiret işlerinde arta kalan vakitlerini dünyaya harcıyorlardı. Sizler ise dünya işlerinden artan vakitlerinizi ahirete harcıyorsunuz. işkence edenler ve edilenler. Dostlar. Dünya lezzetini tercih edenler ve ahireti özleyenler. Büyük bir göç var. Herkes gidiyor. Zulmedenler medianlarda, zulme uğrayanlarda, zulme seyirci kalanlarda bu sevkiyete karşı koyamaz. Göç muhakkak. Bu göçte Sece'deki zilleti tercih eden sultanların önderliğinde ahir zaman kuyularında boğulmayan yusuflardan olmak istemez misiniz? Dünyanın bütün çekiciliğine elinin tersiyle la deyip ilahi ente maksudi ve radâkim adlûbi aradığım, arzu ettiğim, talep ettiğim, sevdiğim, aşık olduğum sadece ilahi sensin deyip Neyleyeyim dünyayı, bana Allah'ım gerek, gerekmez sivayı. bana Allah'ım gerek. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek diyen aşk olmak için selam olsun Nefs Mekkesi'nden, Gönül Medine'sine. Hicret edebilenlere Allah'ın Rızasına götüren Nigane kapı Namazlarda talep ettiğimiz Sırat-ı Mustakim olan Allah Resulü'nün Hayat standartı, hayat projesini Hayatına tatbik edip Dünyadaki mutluluğa, ahiretteki Sonsuz saadete adım adım Yaklaşabilenlere Selam olsun Selam olsun Evet, sevgili dostlar kendilerini almakla hayatlarından alacağımız mesajları aktarmakla bitiremeyeceğimiz birkaç sahabimizin hayatlarına mesajlar almaya çalıştık kıtlık var bu aralar susuzluğumuz var asrı saadetten asrı saadet barajından bir kanal çekiyoruz kendimize ki susuzluğumuz gitsin çünkü böyle giderse Susuzluktan harap olacağız. Susuz kalacağız. Biz, ailemiz, çocuklarımız, nesillerimiz. asır saadetin o bitmeyen kanalından, bitmeyen barajından su çekmemiz lazım. Evet, çocuklarımız ve biz ve İsmail'lerimiz suya kansın diye. Mekke'deki programlarımızı şimdilik ara verip bitirdikten sonra... İstanbul'umuzdan yapmış olduğumuz bu Gafletten Kurtuluş Radyo Sohbet programımız burada bitirirken bize özel efemin iletişim adreslerinden ve www.adnansensoy.com web sitemden ulaşabilirsiniz. info.adnansensoy.com mailime de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Yazmış olduğum 12 kitabıma Furkan Yayın evinden, radyo sohbetlerimin CD'sine hem Özel FM'den hem Turanlar Dijital'den veya internet sistemden ulaşabilirsiniz. Tüm radyo sohbetlerime, videolarıma, internet sistemden dinleyip online istifade edebilirsiniz. Dualarımızdasınız efendim. Mekke'de her birinizi ismen tanımasak da gönülden teker teker dualarda ettik. Orada İslam tarihini bir farklı andık. Misafirlerimizle ayrı ayrı tattık. İslam tarihi sevdalılarıyla çok farklı tatlı günler yaşadık. Rabbim, İslam'ın o ilim, rahmet ve aşk olan sıfatlarını hayatımıza getirmeyi nasip elesin. Umre, Allah merkezli bir hayat yaşamaktır ya. O birkaç günlük Allah merkezli hayatı tüm ümmete nasip eylesin ki, herkesin hayatı Allah merkezli olsun Yuvalar cennet bahçesi olsun. Hayatlar cennet kokulu hayatlar olsun. Ve netice cennet olsun. Bab-ı Mendeneseli Tesettür kitabımın son baskısı ve bunun üstüne Misyonerler Cevap Verin kitabımın yeni baskısı çıktı. Furkan Yeğenevi'nden 631 1792'den ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz efendim. Haftaya görüşmek üzere. Dualarımızdasınız dualarınızda olabilmek, kavuşabileceğimiz en büyük saadettir. Selamünaleyküm ve rahmetullah.